Allahu min abduhu 25 soruya vardık herhalde değil mi? Sıdk sıdkın şart olduğuna dair kitap ve sünnetten delil nedir? Soru 25. Sıdkın şart olduğuna dair kitap ve sünnetten delil nedir? Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Elif lam mim. İnsanlar yalnızca iman ettik demeleriyle bırakı bırakılı verileceklerini mi bırakı bırakı verileceklerini ve imtihan edileceklerini mi sandılar? Pandos'un onlardan Önce geçenleri biz imtihan etmişizdir. Hı. Allah elbette doğru olanları ve yalancı olanları açığa çıkaracaktır. Evet. bu suresi birden üçüncü ayete kadar olan kısım. Kardeşler sıdk bir şeyin doğruluğu demek. Diğer manası aslında doğruluk. Mesela siz çok insan görebilirsiniz. Ya biz namaz kılmak istiyoruz ama kılamıyoruz. Bu adam eğer namaz kılmıyorsa sözünde sıdk sahibi değildir. Niye? Çünkü sıdk doğruluğu gerektirir. Ağzıyla bir şey istediğini söyleyip de onun için ameliyle hiçbir şey yapmayan adam sözünde sıdk sahibi yani doğruluk sahibi değildir. Bu müminlerle münafıkları birbirinden ayıran en temel vasıftır sıdk. Birbirinden ayıran en temel vasıftır. Bunun delili Tebbet suresindeki ayettir. وَلَئِنْ اَتَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ لَنَا الصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَا الصَّادَقِينَ Allah bize fazlından verirse biz ne yapacağız? Tasattuk edeceğiz dedi münafıklar. Allah mal verdi. Bekhilu bihi. Onda da cimrilik yaptılar. Bu neyden kaynaklanıyor? Sözlerinde sadık değillerini. Yani sıdk sahibi değillerini. O yüzden la ilahe illallah sözü de aynı şekilde sıtkı gerekli kılar. Yani bir adam la ilahe illallah deyip Allah'tan başkasına ibadetin bir çeşitini sarf ediyorsa... Bu adam sözünde sıdk sahibi değildir. Yani la ilahe illallah'ın bir şartını kaybetmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Kalbinden doğruluk ve samimiyet ile Allah'tan başka hak ilah olmadığına Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahadet eden hiç kimse yoktur ki Allah onun cehennem ateşine haram kılmaz. Evet. Burada da gene Aleyhissalatü Vesselam'ın, Bukhari ve Müslümin ittifak ettiği, mutefekun aleyhi olan bir hadisi. Bakın, dikkat ediyorsanız, her bir bakta benzeri hadis geliyor. Geçen derste de bahsetmişti. Kim bilerek La İlahe derse, kim sıdkı ile La İlahe İllallah derse, kim tağutu inkar ederek La İlahe derse, kim Allah'ı tevhidle bilerek La İlahe İllallah derse, hepsinde farklı lafız gelmiş. Bu lafızların her biri, daha genel bir lafızla ifade edilecek olursa kimler ilahillallah derse cennete girer hadisidir. Usulül fıkıhta bir kaide vardır. Nedir o? Yuhmelül am wa alil Ne olur? Am olan, genel olan neye hamledilir? Kas olana. Yani oraya taşınır. Nasıl taşıyacağız? Adamler ilahillallah derse cennete girer mi? Yoksa diğer naslarda gelen bu kas özel kayıtları, şartları bu an olan, genel olan emrin içerisine dahil etmek. İşte biz bunu yapmamız lazım. Hangi mesele olursa olsun. Mesela bir adam dese, dese ki bütün ölü etleri haramdır. Bu adam yalancıdır. Ayette اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ وَدَّمَ Evet, kan ve ölü size haram kılındı. Bu genel bir ibare. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İki tane ölü helal kılındı. Balık ve çekirge. İşte bu اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ meyte ayeti, size ölü eti haram kılındı ayeti, bu diğer nasla beraber khas olan, özel birkaç tane meseleden bahseden diğer bir nas ile ne oldu? Mukayyet yani bazı kayıtlarla beraber ortaya konmuş oldu. O yüzden la ilahe illallah bütün şartları mukayyet olan diğer naslardan çıkartılan şeylerdir. Devam. İslamın önemli şerîh hükümlerini, İslamın önemli şerîh hükümlerini kendisine öğrettiği bediye Arapla Allah'a yemin ederim. Ne bunlardan fazlasını yaparım, ne de bunlardan eksik deyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer doğruluğunu ve sadakatini ortaya koyarsa kurtulur buyurmuştur. Afleha <gülüyor> insa Doğru söylüyorsa kurtuldu diyor Aleyhisselatuhissem. Niye? Sıdk lazım. Yani adam diyor ki bak haramı haram bileceğim. Helali helal bileceğim. Allah'ın emrettiği her şeyi yapacağım. E din bu zaten. İnsan bu sözünde sıdk ehliyse doğruluk sahibiyse kurtulur. O yüzden sıdkı la ilahe illallah olmazsa olmaz şartıdır. Hıh. Hmm. Devam. Soru 26. Muhabbetin şart olduğunu kitap ve sünnetten denili nedir? Yani muhabbet dediği sevgi. Cevap. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır Hı. Ey iman edenler içinizden kim dininden dönerse Bilsin ki Allah Onları giderir ve yerlerinin müminlere karşı Alçak gönüllü Kafirlere karşı onurlu ve şiddetli Kendisinin onları seveceği Onların da kendisini seveceği bir topluluk getirir Maide 54 evet, Bu ayet ne sıfatını Allah'ın ortaya koyuyor? Sevgi Allah onları seviyor Onları da Allah'ı seviyorlar Demek ki Allah'ın ne sıfatı var? sevme sıfatı var. Şimdi o akılsız bazı insanlar diyorlar ya yani hesapta akıllılar. Şimdi Allah işidir desek insanlara benzetmiş oluruz. Cehmiler öyle dediler ya. Şimdi Allah göktedir desek maturidilerin, eşarilerin dediği gibi Allah'a mekan izaf etmiş oluruz. Mekan mahluka has bir şeydir. Hani hep böyle beraberinde birbirini takip eden akıl zinciri. Hepsinde ne diyorlar? Aman bu olmaz. Allah'ı şuna benzetmiş oluruz. Şu olmaz buna benzetmiş oluruz. Allah'ın bu ayetlerinde Allah kendisini sevme sıfatından, sevgi sıfatından bahsediyor. İnsan da sever. Yani ne diyoruz burada? Allah'ın sevmesi başkadır. Kulun sevmesi başkadır. Aynı diyebilir mi haşa insan? Haşa kafir olur. Aynı şekilde istiva da Allah'ın gö gökte olması da Allah subhane ve teala'nın işte eldir, yüzdür gibi sıfatlar da bunun gibidir. Yani her Allah'a yakıştırdığımız sıfat, Allah'ın ve Resulü'nün vasfettiği sıfat, haşa kulların onda ortak olmasını gerektiğini yapmaz, kılmaz. Sevginin delili dedi, o yüzden Allah dedi. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Bu da la ilahe illallah'ın olmaz olmaz şartlarından biri. Devam. Şu üç özellik, her kimde bulunursa, onlar sayesinde imanın lezzetini alır. Allah ve Resulü'nü onların dışındaki her şeyden daha çok sevmesi, sevdiği kişiyi ancak Allah için sevmesi, ve küfre Allah kendisini ondan kurtarmışken tekrar dönmeyi, ateşe atılmayı istemediği, ondan nefret ettiği kadar istemeyip nefret etmesi. Yani bu imanın kemaliyeti ile alakalı olan bir durum. Yani yoksa aslı değil tabii ki burada kastedilen bu hadiste anlatılan bu imanın e, kemaliyet kısmı. Yani insanın imanının kemaliyeti erdiği nokta neresi? Adam işte küfre dönmeyi, ateşe atılmaktan kerih görüyor. Efendim Allah için sadece seviyor. Allah ve Resulü'nden daha sevimli bir şey yok ona. Tabi bunların asıl olan kısmı da var. Onu zikretmiyorum. Ömer radıyallahu anhu diyor ki Ya Resulallah en çok işte nefsimi sonra seni seviyorum. Olmadı ya Ömer diyor. Önce beni sonra nefsini. O da deyince nefsimden çok seni seviyorum. El an ya Ömer diyor. Şimdi oldu ey Ömer. E şimdi Ömer o ana kadar yani Müslüman değil miydi? Onu mu çıkaracağız? Yok. Bu imanın neyidir? Kemaliyetidir. Yoksa e, peygamberi sevmek, Allah'ı sevmek bu sevginin aslı kimin yanında vardı? Ömer radıyallahu anh'ın yanında vardı. Ama insan gene birini Allah sever. Din kardeşi olduğu için. Ama onu sevmesin e, sebebi sadece Allah olur. Gerçekten kalpten sıdk ile yüreğinin derinliklerinden bu kardeşini seviyordur. İşte o imanın kemaliyet kısmıdır. İmanın dereceleri vardır. Zaten bir sonraki bölüm bu noktayla alakalı tafsilatla orada izahat yapacağız. İnşallah. Soru 27. La ilahe illallah uğruna dostluk ve düşmanlığın delili nedir? Şimdi burada duralım. Dostluk ve düşmanlığın. Milletin literatüründe sadece dostluk var. Düşmanlık yok. Adamlar Allah'a küfür edecekler. Haşa. Resulüne küfür edecekler. Dinimize küfür edecekler. Dinimize saldıracaklar. Dinimizin yok olması için ellerinden geleni yapacaklar. O din için dost olacaklar ama düşman olmayacaklar. Dostluk ve düşmanlık birbirinden ayrılmaz. iki şeydir. Kesinlikle biri olmadan diğeri olmaz. O yüzden la ilahe illallah en temel şartlarından bir tanesi. Zaten bütün dersler bu meseleleri işleyip duruyoruz. Devam. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları da veliler edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin dostlarıdır. Evet. İçinizden kim onlara veli edinirse muhakkak o da onlardandır. Sizin asıl veliniz ancak Allah, onun peygamberi ve namazı kılan boyun eğmiş bir aldı zekatine veren müminlerdir. Evet. Burada Maide suresi bu 51. ayette sizden kim dost edilirse onlardandır ayetinin manası nedir denilince İbn-i Teymiye Mecmuatul Fetavada diyor ki burada tehdit, burada insanları siz de onlardan olursunuz diye Allah'ın tehdidinin manası sizde müşrik, sizde kafir olursunuzdur yani reddettir diyor. Burada onlardan olursunuz çünkü genel bir ibaredir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bu ayeti yanında Hristiyan çalıştıran bir Müslümanı okuyor. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Haşa şimdi adam yanında Hristiyan çalıştırdı diye bu sahabe kafir mi oldu? Yok. Ama Ömer büyük şirk hakkında söylenen bir ayeti şirkin kapısını açabilecek bir noktadan sakındırmak için okuyor. İşte Zat-ı Envat meselesi de budur. Zat-ı Envat meselesinde aleyhissalatu vesselamın işte Beni İsrail'in dediği gibi dediniz diye o ayeti okuması bunu gösterir. Aslında oradaki olay küçük şirkti ama Peygamber Sasan, çünkü Ömer de bunu peygamberden öğrenmişti Aleyhisselatü Vesem. Huzeyfe'nin de fiili vardı. Huzeyfe ne yapmıştı? Gidince sahabenin kolunda muska görünce ne ayetini okudu? Onların çoğu şirk koşmadan iman etmezler ayetini okudu. Halbuki bu ayet büyük şirkle alakalıydı. Halbuki muska takmak küçük şirkti. Şirkin kapısını açan bir işti. Huzeyfe bunu sakındırmak için okudu. Ömer bunu sakındırmak için okudu. Çünkü onlar bu usulü kimden aldılar? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan aldılar. Sakındırmak için böyle söylediler. Ya Bugün cahiller diyorlar ya, ya siz böyle genel konuşaraktan işte cehalet özür değildir, işte şu böyledir, böyledir derken, sonuçta bizim de özür gördüğümüz yerler var değil mi? Vacipler, haramdan ulaşmaması, İslam'a yeni girmiş olması, işte İslam'dan uzak bir bedede yaşıyor olması veya meselenin kafi olması öyle değil mi? insanın halin cahili olması bunlar hep biz özür olarak kabul ediyoruz ve bu noktalarda insana hüçetin beyan edilmesi gerektiğine inanıyoruz ama genel olarak cehalet özür değildir diyerekten bugünkü insanların düştüğü bir fitnenin kapısını kapatıyoruz öyle değil mi? Bu bizim usulümüzdür kim bize derse siz hariciliğin kapısını açıyorsunuz o adam kendisi İslam'ı anlamayan bir cahildir Çünkü peygamber sasın mente Allahaka temimeten fakat eşlek kim muska takarsa şirk koşmuştur inine. Peygamber sasın tekfirciliğin önünü mü açtı? Peygamber sasın hariciliğin önünü mü açtı Haşa? Öyle mi? Peygamber bilmiyor mu buradan bazı akılsız insanların her muska takmayı şirk olarak algılayacaklarını? Biliyordu. Niye bunu zikretmedi Aleyhissalatu vesselam? Çünkü insan zaten ruhsatçı bir yapıya sahiptir. İnsanlara ruhsat anlatılmaz. Genel hüküm ve kaideler anlatılır. O yüzden bakın şirk o kadar çok ayette anlatılır ki, sayısız ayette anlatılır. Sayısız ayette şirk anlatılır. Çirkin kötülüğü, şirkin pisliği anlatılır. Onun tek ruhsatı ikrahtır. O da tek bir ayettir. Nahl Suresi 106. ayet. Bakın, o kadar şirkten bahsediyor. Ya bu işin ruhsatı işte değil mi? Bu işin bir ruhsatı var. O da ne? İkrah hali. Bu işin ruhsatı. Sadece bir ayette bu zikredilmiş. Bu usul hem Allah subhanahu teala'nın bize öğrettiği bir usul hem de Resulünün öğrettiği bir usul yani insanları sakındırmak için ne yapmak genel hükümü onlara beyan etmek okul meselesi şirktir deyince aklınca birileri alim görünecek ya birileri ilim ehli görünecek ya kendince işte hani tekfirde aşırı gitmiyorlar hani bir onlar biliyorlar alimlerin sözlerini bir onlar okuyorlar nerede ihtilaf olduğunu onlar biliyorlar biz ihtilaf hıkından cahiliz onlara göre Sanki biz bilmiyoruz bu işin yani prat, pratikte değil de teoride istisnalarının olabileceğini. Ama biz böyle bir şerrin aç, kapısını açar ruhsatları insanlara anlatmaya başlarsak işimiz gücümüz ruhsat anlatmak olursa ortada din kalmaz. O yüzden ne anlatacağız? Allah'tan ve Resul'den aldığımız edeple, Allah'tan ve Resul'den aldığımız üslupla genel olarak hükümleri önce beyan edeceğiz. Bunları kafalara yerleştirdikten sonra tafsilatlara geçeceğiz. Devam. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imanı tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veri edinmeyin. Tevbe evet. Suresi 23. ayet. Tevbe Suresi 23. ayet. Nuzul sebepleri hep bu ayetlerin var. Yani şimdi daha böyle dedi, ata böyle dedi desek bizim dersimiz 4 saat sürer. O yüzden ben girmiyorum. Hani yoksa biz bunların zaten hazırlığını Allah'ın izniyle yapıyoruz. Ama çok fazla tafsilat oluyor. Gerekli yerlerde zaten beyanatlarda bulunuyoruz. Bu ayette gene böyle bir meseleden nazil olmuş bir ayet. Allah subhanahu wa ta'ala iman etmeyince tıpkı nasıl ki e, Ebu Talib gibi bir peygamberin amcası kan bağı olan bir adam o kadar faziletine müşriklere göre, o kadar faziletine göre ki peygamberi muhafaza etmiş, korumuş aleyhissalatü vesselam'ı ona sahip çıkmış. Ne olmuş? E, buna rağmen kurtulamamış. Niye? o kendisi çünkü İslam'ı tevhidi kabul etmedi. O yüzden vefat ettiği zaman Aleyhisselatü Vesselam Ali radıyallahu anh'a diyor git bir kuzu, kuyu kaz götür babanı oraya at birleş gibi. O da götürüyor bir kuyu kazıyor oraya atıyor geliyor kimse gelmiyor yani Ali yapıyor bu iş Peygamber sasım, o kadar kendisine iyilik yapan Ebu Talib'e yaptığı muameleye bakın yani. Bugün biz bunu yapsak bu bırakın müşrikleri müşriklerden önce hesapta kendine tevhid ehli diyen Hesapta kendine selefin yolundayız diyen adamlar bizi yerler. Adamlar sizi korudular, sahip çıktılar. Bak taahhüt dediklerinize karşı size sahip çıktılar. Buna rağmen adamları götürdüğünüz çukura attınız diye bir de demagoji yaparlar. Yani öyle bir zamanda yaşıyoruz bize. Münkerler maruf, maruflar münker olmuşlar. Allah bize afiyetler. Yine Yüce Allah bir başka yerde şöyle buyurmaktadır. Allah'a ve ahiret güne iman eden hiçbir kavmin Allah ve Resulü ile sınır mücadelesi yapanlara sevgi beslediklerini göremez. Evet, Bu ayet mücadele suresi 22. ayet Ebu Beyde hakkında nazil olmuş ayettir. Ebu Beyde e, savaşta babasını öldürdüğü zaman nazil olan ayettir. Cahilin biri diyordu bu adam diyordu bizim dersleri dinlemiş. Bu adam babasını tekfir eden cahil değil mi? diyordu. Hani bu e, yani şu sahabeleri görselerdi acaba onlara ne diyeceklerdi? Harici mi diyeceklerdi artık? Ne diyecek, tekfirci mi diyeceklerdi? O savaşta Ebu Bekir oğlunu kovaladı öldürmek için. Başka başka sahabeler yakınlarını, akrabalarını öldürdüler o savaşta. Bu da Allah'ın kalbine imanı yazdıkları insanların halidir. Dünyalık birkaç menfaati akrabalık bağına bakaraktan insanlara İslam veya küfür Hükmü verenler sadece nefislerine, hevalarına tapan insanlardır. Tamam. Ey iman edenler! Benimle düşmanım, sizinle düşmanınız olanlara veriler edinmeyin. Muteyne Suresi 1. Ayet nuzul sebebi nedir? Adi İbni Hatem'in Mekke'ye gönderdiği mektuptur. Adi İbni Hatem mektup gönderince Mekke'ye akrabalarını, işte mallarını korusunlar etsinler diye mektup gönderince Allah bu ayeti indirdi. Latet tehizü adu ve adu ve evliye. Benim ve sizin dostlarınızı düşmanlarınızı dost edinmeyin. Tabi Adi burada akrabalarını savaşmasınlar, canlarını mallarını korusunlar diye şey yapmıştı. Eee Pardon, affan Allah razı olsun. Ben hatip diyorum zannediyorum da beynimle ağzım aynı şeyi söylemiyor. Allah razı olsun. Hatip yine Ebi Belta Allah razı olsun. Hatip ibn Ebi Belta akrabalarını korumak için böyle bir mektup göndermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi vahiy aldığı için e, hemen gönderiyor Ali radıyallahu anhuyu ve bu grup sahabeyi. O hizmetçi kadının saçlarının arasından ne yapıyorlar? O mektubu çıkartıyorlar. Evet. Soru 28 Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna dair şehadetin delili nedir? Bu da buraya kadar anlattı Alimler kitaplarda iki şehadet derler. Şehadeteyn. Yani La İlahe illallah birinci kısmı Muhammedur Resulullah ikinci kısmı. Şimdi birinci kısmını anlattı buraya kadar. Şimdi ikinci kısma geçiyor yazar. Devam. Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır. Ant ki Allah müminleri aralarında onlara ayetlerini okuyan onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten kendilerinden bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Evet. Buradaki bu ayet ya, Irak Yahudilerinin fitnesi olmuştur. Allah subhanahu wa ta'ala yudillü bihi kethira ve yehdi bihi Birçoğunu hidayet eder, birçoğunu da Allah saptırır. Ee, onlar diyorlar ki o kendi nefislerinden bir Resul göndermiştir deyince sadece Araplaradır peygamberliği, bize gönderilmemiştir diyorlar Yahudiler. Hani bu neden nedir ki? İmanı bozuyorlar. O yüzden öyle söyleyen Yahudiler La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah da deseler İslamlarına hükmedilmez. İmam Muhammed es Şeybani, bu Hanife'nin talebesi, o dönemde Irak'ta idi zaten. Ee, Irak'ta bu Yahudilerle karşılaşmış ve kendi kitabında e, bu adamların hükmünden bahsediyor, durumundan bahsediyor. Normalde diyor bir Yahudi Muhammedur Rasulullah dese İslamına hükmedilir çünkü. O Yahudinin imanını bozdu kısım burasıdır diyor. Ama diyor o diğer Yahudiler, o Irak'taki Yahudiler, işte Muhammedur Resulullah'ı da ikrar edip de şöyle bir ziyade yapınca o sadece Araplara gönderilmiştir. Bütün insanlara değil deyince, o Yahudilerin İslamına hükmetmek için ne gerekir diyor? Bütün insanlara gönderildiğini ikrar etmesi lazımdır diyor. Bu nedenle bize bize de şu bu fetvaların hepsi bize şu illeti öğretiyor. Kişi ki bu söz İbn-i Kudame'ye de ee, Hanifilerin büyüklerinden olan Seraksi'ye de aittir. Gene Hanifilerin büyüklerinden Kes, İmam Kesaniye de aittir. Birçok mezhep ulemasının sözüdür. Kişi döneminde meşhur olan, bakın altını çiziyorum, döneminde meşhur olan şirklerden beraatını ilan etmedikçe İslam'ına hükmedilmez eğer kafir bir taifedense. O neden nedir ki? Kur'an mahluktur meselesi bugünün bir fitnesi değildir. Geçmişte kapanmıştır o mesele. Veya cehmilerin bazı ortaya attıkları fitneler, isim ve sıfat noktasında bunlar geçmişte kapandılar. Yani bugün o şirkler, o batıllar yok. O dönemde bir insanın Müslümanlığına bundan hükmediliyordu. Hatta İmam Ahmet bin Hanbel'in hocası diyor ki, bir köprüye geçsem, dursam, sonra geçen herkese Kur'an hakkında sorsam, desem ki Kur'an mahluk mudur, değil midir? Kur'an mahluk değildir diyenleri bıraksam, mahluktur diyenleri kellelerini kesip o nehre atsam diyor. Allah'tan bunu irade ederdim diyor. Eğer gücüm olsaydı bunu yapardım. O dönemde şirk bu olduğu için adamın Müslüman mı, kafir mi olduğunu hangi meseleden ölçüyor? Kur'an mahluk mudur diyecek, mahluk değil midir diyecek meselesinden ölçüyor. Çünkü o dönemde meşhur olan şirk bu. Bizim dönemimizde de meşhur şirkler var. Kabir şirkidir, tağutun inkar noktasıdır, hakimiyet noktasıdır. Bir adam bunlardan beratını ilan ediyorsa ancak bunun İslam'ına hükmedilir. Aksi takdirde namaz kılıyor diye, kelime-i getiriyor diye kimse Müslüman idrak edilmez. Devam. Ant olsun ki içinizden size öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. Size, size çok düşkündür. Müminlere oldukça şefkatli ve merhametlidir. Evet, Bu ayette bir şeyin delili var. Rahim ismi insan için kullanılabilir. Rahman kullanılamıyor değil mi? Çünkü Rahman dünyada ve ahirette bütün yarattıklarını ister mümin ister kafir hepsine rahmet eden demektir. Rahim ise sadece müminlere rahmet edecek olandır. Sadece müminlere rahmet edecek olandır. Bazen Allah'ın sıfatları ile insanlar... Kendilerine has olacak şekilde sıfatlanabilirler. Mesela Allah cömerttir, insan da cömert olabilir. Falan adam cömerttir diyebiliriz ama haşa Allah gibi cömert olamaz. Yani onun cömertlik sıfatı haşa Allah'ın sıfatı gibi olamaz. Bu ayette Allah peygamberi için Rahim sıfatını kullanmış. Demek ki Rahim ismi çocuklara konabilir ama Rahman sadece hiçbir çocuğa isim olarak verilmez. Tabi ama isimlerin en güzelleri nedir? Abdurrahim Abdurrahman Abdulgafur Abdulkahhar yani başına abd koyarak Allah'ın kulu işte rahimin kulu rahman'ın kulu şeklinde en güzel olandır Allah'a en sevimli olanlardır. Allah da biliyor ki sen hiç şüphesiz onun resulüsün. Evet. Münafıkun suresi ayet. Evet. Peki, tamam aha. Soru 29. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahadetin anlamı nedir? La ilahe illallah şahadeti malum. Muhammed Resulullah şahadeti malum da manaları bizim için önemli. Zaten insanların kelimelere yükledikleri manadır önemli olan. Yoksa kelimeler sadece ağızdan çıkan sestir yani. İnsanın kalbinde ve aklında karar kılan şeydir. Bakın burayı tekrar ediyorum. Aslında kelimeler insanın aklında ve kalbinde karar kılan, istikrar bulan şeylerdir ağızdan çıkan sesler sadece onları ifade etmeye yarayan şeylerdir. Mesela ceza kelimesi Araplarda iyi ve kötü mükafat manasında kullanılırken Türklerde Allah cezanı versin dediğin zaman adam bunu hakaret kabul eder. Halbuki Araplar bunu iltifat olarak yapıyorlar. Allah cezanı versin şeklinde. Niye? Sonuçta ceza bir ses, ağızdan çıkan bir ses önemli olan o sesin içerisine hangi mananın yüklendiğidir. Mesela idol kelimesi İngilizce'de tapınılan şey manasına gelirken Türkçe'de örnek insanın kendisine işte lider olarak örnek olarak aldığı bir kişi manasında kullanılır. İşte bu gibi nedenlerden dolayı kelimeler La İlahe İllallah kelimesi de böyledir yani. La İlahe İllallah kalpte ve akılda karar kılan Allah'tan başka ilah yoktur kelimesinin dışarı yansımasıdır. Muhammedun Resulullah kelimesi de kalpte ve akılda karar kılan Muhammed Allah'ın Resul'dür aleyhissalatü vesselamın gereklerini ve manasını ihtiva eden şeydir. O neden nedir ki? Bunların manası önemlidir. İlk insanlara manalarını anlatmak lazım. Neymiş Muhammed'in Resulü'nün manası? Muhammed'in Allah'ın kulu bütün insanlara ve cinlere gönderdiği resul olduğuna dair dilin söylediği sözü kalbin derinliklerinden kesin bir şekilde tasdik etmek demektir. Evet. Ey peygamber! Şüphe yok ki biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak Allah'a onun izniyle ile çağıran ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Evet. Ahzar suresi 45-46 Bu tasdikin bir sonucu olarak geçmişe ve geleceğe dair verdiği bütün haberlerde Dur. Gayb hem geçmişi kapsar hem müstakbeli geleceği kapsar. Allah Resulü aleyhissalatü ve selamın Kur nasıl Kur'an'da ve Kur'an'ın haricinde sünnette haber verdiği ashab-ı keyf hakkında Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti Eyüp bunlar hakkında haber verdiği bütün gaybı da tasdik etmeyi Muhammedur Resulullah demek içerisinde gerekli kılar. Aynı şekilde kıyametin alametlerine dair verdiği haberleri de tasdik etmeye gerekli kılar. Ben mealcileri hiçbir zaman anlamadım. Allah hamdolsun Allah anlamayı da nasip etmedi. Çok şükür. Çünkü onlar batıl üzerine Peygamber s.a.v. şu ayetle nasıl peygamberin kıyametin alametlerini haber veremeyeceğini iddia ediyorlar benim aklım almıyor. Akılcılar hesapta. Allah diyor ki kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilemez. E peygamber zamanını söylemiyor ki. Alametlerini söylüyor. Bir şeyin alametleri vardır. Doktorlar doğumun ne zaman olacağını söylemezler ama derler doğumun alametleri şunlardır. Öncesinde şiddetli aralıklı sık sık sancılar vurur. Çünkü hamile kadının son döneminde ara ara zaten ağrıları olur. Ama doğum sancısı ile diğer sancıların farkı doğum sancısı çok sıktır. Belli bir periyodik aralıklarla vurur. Buradan anlarsınız doğumun yaklaştığını. Aynı şekilde aleysselatu sen de kıyamete dair haberler, alametler vermiştir. İsa'nın nuzulu budur. Mehdi'nin gelişi budur. Ben şimdi soruyorum bir adam peygamberi sadece postacı sayıyorsa Peygamberin işisi haşa postacı gibi getirdiği zarfı o getirilen insanlara teslim etmek içindekinden habersiz olmaksa peygamberin görevi haşa peygamber postacıdır. Ama bizim inandığımız peygamber ki Muhammedun Resulullah demek bunu gerekli kılar. Hazreti İsa'nın ve Mehdi'nin geleceğini haber vermiş. Deccal'in çıkacağını haber vermiş. Yecüc ile geleceğini haber vermiş. Bunlar zahiri nedir? Tevil edenler de sapıktır. Bunların her biri zahir televizyon deccalmış. bıraksınlar onları. Tek gözlü diyor peygamber aslan. Televizyonun gözü mü var ya? Rabbiniz diyor tek gözlü değildir. O yüzden deccal tek gözlüdür. Dikkat edin. O diyor deccal. Haber veriyor Aleyhissalatu vesselam. O yüzden Muhammedur Resulullah demek Geleceğe ve geçmişe dair verdiği bütün haberleri tasdik etmeyi de gerekli kılar. Nasıl bir adam La İlahe İllallah deyip şirk koşunca o kabul olmuyorsa bir adam da Muhammedur Resulullah deyip İsa'yı, İsa'nın nuzulunu, Mehdi'nin gelişini yalanlıyorsa onun Muhammedur Rasullah da muteber değildir. La İlahe ve Muhammedur Resulullah şahadetinin bir parçasında kaybeden Müslüman değildir. Bu tasdikin bir sonucu olarak geçmişe ve geleceğe dair verdiği bütün haberlerde helal ve haram kıldığı bütün hususlarda onu tasdik etmek helal ve haram kıldığı bütün hususlar demek ki peygamberin teşri yetkisi var Tabii peygamberin teşri yetkisi var derken peygamber Allah'tan aldığını naklediyor yani haşa zatında değil yani usulcülerin ihtilafı var yok Şari Allah'tır. peki, peki peygamberin böyle bir hakkı var mıdır sanki peygamber hevasından konuşuyor o da Allah'tan aldığı vahiyle yani asıl teşrihinin kaynağı Allah'tır. Teşrih yetkisi olan sadece Allah subhanahu teala'dır. Allah'tan başka kimsenin teşrih hakkı yoktur. Peygamber de dahil buna. Melekler de dahil buna. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu manada yani Kur'an'ın dışında sünnetle haram ve helal belirleme bu belirlemeden çok daha düzgün ibareyle şöyle söyleyelim. Haram ve helalleri iblagı yani tebliğ hakkı vardır aleyhissalatü vesselam. Şimdi mealciler şurada haklılar. Hani biz böyle söyleyince o oh haşa peygamber teşri etkisi olur mu? Tağutları tekfir ediyorsunuz teşri yapıyorlar diye peygambere teşri hakkı veriyorsunuz. Doğrular burada. Evet teşri Allah subhanahu teala'nın hakkıdır. Ama sadece Kur'an'la mukayyet değildir bu. O teşrinin bize beyanı sadece Kur'an'la mukayyet sınırlı değildir. Allah sünnette de o teşriyi beyan etmiştir. Mesela Akimus Salah demiştir, namaz kılın demiştir. Ama nasıl namaz kılacağımızı nerede beyan etmiştir Allah? Peygamberin sünnetinde aleyhissalatü vesselam. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in, çünkü hafızal Hakem'i helal ve haram kıldığı derken, Peygamberin böyle bir yetkisi yok. Helal ve haram kılma yetkisi. Onu Allah'tan alıyor. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem balıkla çekirge, iki ölü bize helal de derken kendi mi belirledi aşağı? Yok. Onu ona vahyeden Allah, ama neyle? Sünnet yoluyla bize iblak etmiş, tebliğ etmiş. E bir adam derse ki, ya niye kitap yok o zaman? E Allah çoğu kavmi kitapsız ıslah etmiş. Neyle ıslah etmiş? Peygamberle. Yusuf Aleyhisselam'ın kitabı var mı? Yakup Aleyhisselam'ın kitabı var mı? Size onlarca peygamber, ismini bildiğimiz bilmediğimiz nice peygamberleri Allah kitapsız, nice kavimleri kitapsız ıslah etmiş. Ayet malum hepiniz biliyorsunuz. Konuştuğu her şey vahiy. Vahiyin bir parçası. Nefsinden konuşmuyor. Ama sünnetin bir taksimatı vardır. Bakın bu noktada kelamcılar zaten maruftur. inkar ediyorlar. İbni Kuteybe ile İmam Şatibi'nin biraz farkı vardır. İbni Kuteybe Rahimehullah ki kendisi için İbni Teymiye rahimahullah diyor ki İbni Kuteybe mutezile için cahiz neyse İbni Kuteybe de ehli hadis için odur diyor hani mutezile için cahiz derken cahiz dediğimiz adam mutezilenin imamı. Mutezilenin mezhebini ayakta tutan kendilerine imam kıldıkları bir adam. Meşhur biri. Mutezilenin bütün alimler ondan almışlar görüşlerini, bidatlarını, sapıklıklarını. İbn Kudame tekfir ediyor onu da Mugni'de. Aynı şekilde İbn Kuteybe de ehladis için budur. İbn Kuteybe sünnetin taksimatı olduğundan bahsetmiş. Demiş ki peygamber mesela hurmalıkları ektirdi ama hurmalıklar o sene mahsul vermedi. Hani sünnetin bu kısmı peygamberin şahsi kanal gündelik yaşantılarıyla alakalı şeylerdir. Ama iki ölüyü helal kılması ondan sonra altını erkeğe haram kılması mesela sonuçta altın haramlığı da sünnetle biliniyor. Meralciler o yüzden altın kullanıyorlar erkek de olsa. Hadi tabi tıp ve benzeri şeyler bugün o haramın şeyini de belli etmişler, hikmetini. Niye? Çünkü altın kadınsal hormon salgılıyormuş. erkekte taksa. Ya biz bunu bilmeden de teslim olduk. Yani biz bunu bilmeden de peygamberin emrine boyun eğdik de. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sünnetinin bir taksimatının olduğunu bilmemiz lazım. Hatta Şatibi abartmış. Malikilerin büyüklerinden, usul alimlerinin otorite isimlerinden. Şatibi diyor ki, peygamberden gelen her rivayet diyor, vahyin bir parçasıdır diyor. Hani kimileri mütevatırdır, ahattır ayrılıyor bütün ulema ayırmışlar, ehlâdis de ayrılmışlar. Şatibi'ye göre bütün rivayetler diyor vahyimi parçasıdır. Hani o bu kadar bu meselede de katıdır yani. Bugün birileri bize diyorlar ya işte bu sünnet inkarcilerine karşı çok katısınız, niye böyle davranıyorsunuz, kim sizin gibi davranmış, alın sizi ortada, alimleri, kabilleri, alimleri, sözleri. O yüzden Peygamber Salihem sadece bir postacı değil, Allah'ın helal ve haramlarının tafsilatını beyan edici bir mercidir Devam. Verdiği emirleri. Helal ve haram kıldığı bütün hususlarda onu tasdik etmek. Verdiği emirleri itaatle yerine getirmek. Evet. Hı hı. Yasakladıklarından uzak durmak. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ وَمَا Resul neyi verirse alın, neyden sakındırdıysa onu da bırakın. Bu ayet direkt peygamberden emir ve yasakları alabileceğimizin delilidir zaten. Tamam. Şeriatına uymak, sünnetine Dur bağlanmak. Oğlum. Şimdi bakın var ya her bir kelimenin içine 40 dakikalık ders var buradaki. Her bir paragrafın içerisine. Şeriatına uymak, sünnetine bağlanmak. Sallu kema raaytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz öyle namaz kılın. Aleyhselatu vesselam'ın sünneti işte. Biz o zaman sünneti öğrenmek zorundayız. Nasıl namaz kıldıysa öyle namaz kılmak zorundayız. Şeriatına bağlanmak. Ne onun şeriatı? İbrahim'in milletiydi. Öyle değil mi? Anlattık. Bütün Resullerin ortak dini. Devam. Sünnetine bağlanmak, gizli ve açıkta bunlara bağlı kalmak, evet. verdiği hükümleri rıza ve teslimiyet ile kabul etmek. Duralım. Önemli bir mesele daha. Verdiği hükme rıza göstermek. Şimdi birçok cahil şöyle idrak ediyor. Abdullah İbni Zübeyir kıssası var. Peygamber sallallahu aleyhi ve halasının oğlu. Bu sulama meselesi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem komşuna işte suyu bırak diyor. Onun faydalanacağı kadar. O faydalanacağını alsın. Sen de kendi alacağını al. Sen de kendine sula. Hani Ama suyun kontrolü kimde kalıyor? Abdullah bin i Zübeyr'de. Adam da diyor ki ya Allah halanın oğludur diye mi öyle dedim diyor. Aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Zübeyr ihtiyacı olan kadar suyu ver. Ondan sonra tut bir daha ona hiç su verme diyor. Adam gıgını çıkartamıyor ondan sonra. Buradan diyorlar ki adamlar, adam peygamberin hükmüne rıza göstermedi, kafir olmadı, niye bugün tağutun hükmüne gidenler falan kafir olsunlar? Ne alakası var? İmam İbni Hacer Aleskalani Rahimeullah buhari'de bu hadisin bat başlığını şöyle koyuyor. Eğer kadı tarafların ihtilafını sulh ile çözemezse hüküm verir. Dikkat edin birincisine itiraz eden adam ikincisine itiraz edemiyor. Çünkü birincisi sulttu. iki tarafın rızası şarttı. Peygamber orada hüküm beyan etmedi. Sadece fikrini ortaya koydu. Adam da buna rıza göstermedi. Halanın oğludur diye söylüyorsun dedi. Zaten bir edepsizlik yaptı. Ondan sonra ikincide peygamber seslen, hükümü beyan edince kıkını çıkartamadı. Çünkü hükmüne razı olması lazım. Razı olmazsa ne olur? Kafir olur. Devam. Verdiği hükümleri rıza ve teslimiyet ile kabul etmek, O'na itaatin Allah'a itaat olduğunu, O'na isyan etmenin Allah'a isyan olduğunu bilmek gerekir. Heh. Çünkü Allah'ın Risaletini Allah'tan bize tebliğ eden O'dur. Yüce Allah dini tamamlamadan, apaçık tebliğini ulaştırmadan O'nun ruhunu almadı. O ümmetini gecesi de gündüzü gibi apaydınlık olan bir yolun üzerinde bırakıp gitti. Diyor aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde ben sizi gecesi de gündüz gibi apaydınlık bir yolu üzere bıraktı. Yani teşbihe bakın subhanallah. Gecesi bile gündüz gibi aydınlık olan bir yol üzere bırak E bu kadar ihtilaf var. Niye göremiyoruz? Mesele bizde. Bundan sonra ancak kim helak olur diyor. İlla halik. Helak olan helak olur bu dakikadan sonra. Sapık yüz çevirmiş. Niye yaratıldığını unutmuş adam ancak yüz çevirir diyor. Devam. Bundan sonra o yoldan helak olandan başkası sapmaz. Bu husus hakkında ileride peygamberlere iman bahsinde gelecek daha başka bir takım meseleler de vardır. Evet burada duralım inşallah. Şeyh'in de zikrettiği gibi Muhammed Resulullah öyle basit değil. Nasıl La İlahe İllallah basit değilse, içinde birçok bap varsa Muhammed Resulullah'ın içerisinde de bap var. Allah nasip ederse 30 sorudan bir dahaki derse devam ederiz. Subhanakallahumma wa bihamdik,